Selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereketü. Bugün sohbetime alacağım hadis-i şeriflerden birincisi rahmetullahi aleyh, cennet mekan, Gümüşhane Ahmet Siyattin hocamızın Ramuzü'l Ahadis kitabının 509. sayfasından hadis-i şerif. Abdullah bin İbni Amr ibn el radıyallahu ta'ala tabarani rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz böyle buyurmuşlar. Bu rivayette yedhulu min ese hazihi kıble en nara men la la yuhsi adeduhum illa Allah lima asavilnahe ve tarahu ala masiyatihi ve pişefa, taatuhu fe yu'zenu li esna kema fe usniye alallahi saciden kema usniye alehi kaimen fe irfa ra'sek sel tu ve ishfa ve şfa ve şfa tüşeffa sadaka fi ma kal et bu hadis-i şerifte bu ümmetten yani ümmetü Muhammed ki Allah'ın en sevdiği peygamberinin Habibullah'ın en büyük makamının sahibi, ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa'nın efendim ümmeti ki ümmeti merhumadır. Yani Allah'ın rahmetine efendim, nail olmuş bir ümmettir. Sevilmiş, efendim edilmiş, Tevrat'ta, İncil'de, bu eski mukaddes kitaplarda efendim senası yapılmış bir ümmettir. Maalesef bu ümmetten yeti hu'l min ehli hazihil kıble, bu kıblenin ehli olan efendim yani bu efendim Kabe-i Müşerrefe'ye teveccüh edip namaz kılan kişilerden e, yani oluşan ümmetin bazı fertleri e, efendim bu kıble yani e, Mekke kıblesi Ka'be kıblesi kimlerin kıblesidir Müslümanların Peygamber Efendimiz'e bağlı insanların kıblesidir. İşte bunların arasından maalesef yedikülü min ehli hazir kıble, bu kıblenin ahalisi ehli efendim arasından cehenneme girer. Ennara cehenneme girer. Men, e, şov kimseler ki, la yuhsi adedehum illallahu miktarlarını Allah'tan başkasının bilmediği miktarda Efendim bir e, Efendim, sürü insan bu ümmetten olduğu halde o peygamberin ümmeti olduğu halde Kur'an ehli, kıvde ehli olan bu güzel ümmetin merhumunun bir mensubu olmasına rağmen efendim, cehenneme girer, girecek. Efendim lima asavillah ne sebeple lima asavillah Allah'a asi oldukları için veçterahu ala masiyetihi efendim Allah'a isyan etmeye cüretkarlıklarından kalkıştıklarından dolayı ve hâlehu ta'atehu Allah'a ibadet ve ta'ate muhalefet ettiklerinden yani aykırı hareket ettiklerinden ta'at etmeyip efendim ta'atin gayri iş yapmalarından efendim cehenneme girerler. Bu ümmetten, bu kıble ehli olan ümmetten adetlerini Allah'ın bildiği kimseler o kadar sayıda insanlar Allah'a asi olduklarından, günahlara kalkıştıklarından, giriştiklerinden, ne cüretle, ne cesaretle girişiyorlarsa ve Allah'ın taatine muhalefet ettiklerinden, Allah'a itaat etme, ibadet etme ilk çıktıklarından, karşı geldiklerinden, efendim aykırı gittiklerinden dolayı efendim cehenneme girerler. Bu yüze bana izin verilir şefaat şefaat etme hususunda efendim bana izin verilir. İzni veren kim? Allah. Peygamber Efendimiz Şefiul ümmedir. Sıfatlarından bir tanesi şefaatçidir. Efendim, ümmetin şefaatçisidir. Şefi, şefaatte çok fazla miktarda şefaat eden efendim demek mübalaası fikrası şafi kelimesinin mübalaası şefidir peygamber efendimiz ve müşefa'dır. Yani şefaat ettiği zaman şefaatine itibar olunan bir şefaatçidir. Yani sözü dinlenmeyen, kulak asılmayan, efendim teveccüh edilmeyen bir şefaatçi değil. Şefaati efendim e, makbul olan, kabul edilen, kendisine şefaat müsaadesi lütfedilen peygamber demek yani. Ve Seyyû zenullî fiş şefa'a. Şefaat etmek hususunda bana izin verilir. Fe üsni alallah. Ben Allah'a hamdü senalar ederim. Dualarımızda, münacatımızda, namazımızda, efendim, daha her türlü işte, efendim, Allah'ın adıyla başlamak, Allah'a hamdü senalar etmek, e, İslam adabındandır ve Allah sever. Allah'ın en sevdiği kullar, Allah'a çok hamd kullardır. Hamad kullarıdır. Efendim bana şimdi bazen telefon açıyorlar, mektup yazıyorlar, faks çekiyorlar. Efendim işte çocuğumuz olacak, çocuğumuz oldu, adı ne olsun? Efendim e, filan diye ben de düşünüyorum hangi isimleri efendim. Bir de daha önceden verdiğimiz isimlerden farklı olsun diye düşünüyorum. Efendim e, bu Hammat ismi de çok güzel bir isimdir. Hammat ne demek? Allah'a çok hamd deden demek. Efendim... Peygamber Efendimiz Allah'a hamdü senalar edecek. Onun e, yüce sıfatlarını Esma-i anarak, Efendim e, o güzel edebiyle o e, Efendim sevimli haliyle edebli haliyle Allah-u Teala ben Efendim senalar edeceğim. Sadece secde etmiş bir vaziyette Cenab-ı Hakk'a kema üsni aleyhi kaimen ayakta Efendim ona Met senalar, hamdü senalar ettiğim gibi. Yani demek ki bir miktar öyle secde ederek, bir miktar ayağa kalkarak, hamdü senalar ederek, esma-i hüsnayı anarak, hani velillahil esma-ül hüsna fed'uhu biha, Allah'ın esma-i hüsnası vardır. Onlarla ona dua edin diye Kur'an-ı Kerim'de de bildiriliyor. Tabi Allah kendi güzel sıfatlarının, idrakini, bilinmesini, onların söylenmesini efendim seviyor. Kulunun böyle hareketinden razı oluyor, şunu oluyor. Bunu da bize öğreten zaten çok iyi bilen Peygamber Efendimiz Hamdüsenalar senalar eder, secde halinde. Kulun Allah'a en yakın olduğu hal secde halidir. Ondan sonra ayakta öyle, hamdü senalar, hamdü senalar. Ondan sonra feyukalu bana denilir ki efendim kim diyecek tabii Cenab-ı Hak. Secde etti, ayağa kalktı, etti, secde etti, hamdü senalar etti. Peygamber Efendimiz o zaman denilecek ki kendisine irfa seke, Başını kaldır. Sel tu'tahu. Sen iste, istediğin verilecek. Yani ben istediğini sana ihsan edeceğim, sana vereceğim. Ne dilersen dile. Dile benden ne dilersen dilediğini vereceğim demek yani. Başını kaldır ey Resulüm diye Allah-u Teala Hazretleri isteğinin verileceğini müjdeleyecek. İşfa burada şey yapılmış gene bir eşfa gibi hareket olmuş. İnşallah bu Ramız'ı güzel harekelerini düzenleyerek yeniden basmak nasip olur. Öyle bir arzumuz var. Allah ömür verir, kudret verir, imkan verirse yaparız, düzenleriz. İşfa veya fa veya tüşeffa diye hareketlenmiş o da olur. Efendim, sen e, şefaatini söyle, kimlere şefaat etmek istiyorsan söyle ey Resulüm. Efendim, şefaatin kabul olunacaktır. Şefaatine itibar olunacaktır. Yani şefaat ettiklerini affedeceğim ey Resulüm. Denilir bana diyor Peygamber Efendimiz, istikbale ait kıyamette olacak mahşer yerinde mahkemeyi i kübrada efendim olacak bir hadiseyi önceden haber veriyor. Bu ümmetten bazı insanlar maalesef isyan ettikleri için, asi oldukları için Allah'a, günahlara daldıkları için, Allah'a ibadet ve taati yapmayıp, e, bu duruma muhalif hallerle yaşadıkları, işler yaptıkları için cehenneme gelecekler. Çünkü Allah'ın adaleti ilahiyesi vardır. Efendim, adaletin iktizası iyi işler yapan kulları mükafatlandırır, kötü işler ya kulları cezalandırır. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Herkesin bunu bilmesi lazım. Ayağını denk atması, denk alması lazım. Efendim günahlardan sakınması lazım. Günahların hepsi zaten pis, çirkin şeyler. Adaba ay aykırı şeyler, topluma zararlı şeyler, kişinin sağlığına zararlı, aileye zararlı. Efendim her şeye zararlı olduğundan Allah Kul in Allah la bil kötü şeyleri emretmemiştir kullarına. Emretmez şanından değildir. Emrettiği şeylerin hepsi iyidir, faydalıdır. Neyi emretmişse yani emrettiği şeyleri hepsi güzeldir. Neylerse ne işledikleri de güzeldir. Ne emretmişse o da güzeldir. Bazıları bunu idrak edemiyorlar. Bazıları efendim eee İslam'ın güzelliğini anlayamıyorlar. Allah'ın emirlerinin, hikmetlerinin ne kadar toplumu kurtarıcı reçeteler olduğunu, ne kadar güzel ilaçlar olduğunu, ne kadar müessir, tesirli efendim hemen şifa verecek ilaç olduğunu anlayamıyorlar. Türkiye kurtulsun. Şimdi iç borçlar şu kadar milyara ulaşmış, trilyona uğraşmış. Efendim dış borçlar şu kadara çıkmış. Efendim şöyle kötü böyle kötü. Kurtulur mu bu e, ülke? Kurtulur. Bu ümmet kurtulur mu? Kurtulur. Nasıl kurtulur? Dürüst, dindar, Allah'tan korkan, namuslu, efendim, çalmayan, çırpmayan, rüşvet yemeyen, hakkı işleyen, hakkı söyleyen insanlar e, söz sahibi olursa, geri, geri ülkede olsa, fakir ülkede olsa, onlar söz sahibi oldu mu ilerler. Osmanlı Devleti bir küçücük uç beyliği iken, Hadi bakalım siz şu yaylalarda hayvanlarınızı otlatın diye bir kabile olarak efendim bir aşiret olarak gelmişken Anadolu'nun Söyüt Dumanlı yaylalarına Kütahya tavşanlı efendim e, taraflarına efendim İnegöl'ün arkasındaki dağlara güneyindeki sonra Cenab-ı Hak dindarlıkları, ihlasları, samimiyetleri dolayısıyla mükafatlandırdı mükafatlandırdı. Dünyanın en uzun ömürlü en geniş ülkelere yayılmış efendim, büyük devletlerinden birisi oldu ve adaletle hükmetti ve o yıkıldıktan sonra onun ülkelerinde onun temin ettiği huzur, sükun, tatlılık, geçim hala sağlanamıyor. Yani onun gitmesi onun gitmesine çalışanların hiçbirisi kar etmedi. Hepsi zarar etti ve gittiği yerlerde de huzursuzluk daima devam ediyor. Hem Ortadoğu'da, hem Balkanlar'da hem Kafkasya'da. Onlar nereye gittiyse huzur şey yapmışlar. Evet, bunun kıymetini bilenler var, bilmeyenler var, düşmanlar var, aksini söyleyenler var. Hatta o mübarek şehitlerin, gazilerin, evlatlarından dedelerinin kıymetini bilmeyen, başkalarının iftiralarına aldanıp da dedelerine sövüp sayan, efendim, onu kötü görenler var. Tabii masireti kapalı olduktan sonra bir insanın, Efendim, anlatamazsınız. Dünya yuvarlak dediğiniz zaman cahil bir insan. Yani yuvarlak olsa, dönüyor olsa ben de şöyle olurum, böyle olurum diye dünyanın yuvarlaklığını anlayamaz. Düz sanır. Tepsi gibi sanmışlar zaten Avrupalılar uzun zaman dünyayı, efendim, İslam onlara anlatıncaya kadar gerçekleri. Bunları bilmeyenler İslam'ı çağdışı çağ dışı? Efendim, kötü sanıyor. İslam'ın ahkamını, Kur'an'ın ahkamının güzelliğini anlayamıyor. Amerika'ya gidiyor, Avrupa'ya gidiyor. Sonra bakıyor ki Amerika, Avrupa, Osmanlı'yı taklit ediyor. Kur'an'ı dikkatle okuyor. istifade ediyor. Bazıları Müslüman oluyor. O zaman ayık ayıkabilirse biraz uyanıyor. Efendim ayılıyor. Baygınlığından, gafletinden kalkıyor. Ha vay ben ecdadımı anlayamamışım filan diyor. Söylüyoruz. Efendim anlatamıyoruz. Bizim kardeşlerimizden yönetimde görev almış kardeşlerimiz oldu geçtiğimiz yıllarda. Cennetmekan hocamızın zamanında efendim hangi dairenin başına geçmişse diyoruz insanlar bütçesi o dairenin düzeldi, zarardan kâra geçti, hep iyi şeyler oldu. Hiç efendim hak, e, böyle e, olumsuz şeyler olmadı. Hepsinin misalleri var. Sümerbank'ın efendim daha başka efendim devlet teşkilatlarının Ondan sonra, ki halleri, ondan önceki halleriyle farkı gün gibi ortada. Yani e, Türkiye'yi de, dünyayı da, insanlığı da, çağı da kurtaracak olan İslam'dır, imandır. Anlayana ne mutlu, ilacın kıymetini bilene ne mutlu. Ama bazı mecnunlar ilacın şişesini kırıyor, hapı atıyor, doktora karşı geliyor, doğru sözü kabul etmiyor. Doktorun nasihatlerini dinlemeyen nasıl iyi olacak o zaman tabii hastalıklar artıyor, ilerliyor. Ahlak olmayınca, Allah korkusu olmayınca insanların nasıl şey yapacaksınız? Nasıl kardeşi yapacaksınız? Yani Osmanlı kardeş olarak kaç asır beraber yaşatmış, sen yaşatamıyorsun. Neden? O kardeşliğin temellerini düşünmüyorsun. Temellerini kurmamışsın ondan. Evet. Şimdi başı böyle başlıyor. Allah'a isyan ettiğinden Efendim, günahlara cüretle, cesaretle efendim, daldığından, Allah'a ibadete ve dağıta da muhalefet ettiğinden cehenneme girecekler. Yarısı e, böyle bir korkutucu bilgi. Ama öbür yarısında da Peygamber Efendimiz diyor ki, bana şefaat hakkı verilecek. İzin verilecek şefaat için. Ben de secde edeceğim, ayakta duracağım, habdü senalar edeceğim, yalvaracağım, dua edeceğim, münacat edeceğim. Ondan sonra da Allahu Teala Hazretleri, ey Habibim başını kaldır, ne istiyorsan iste istediğim verilecektir. Kime şefaat edeceksen şefaat eyle, şefaatin kabul olunacaktır, şefadın kurtulacaktır. Buyuruyor. Elhamdülillah, eshedülillah, elminnetülillah. Allah Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefatine erenlerden, cennete girenlerden eylesin. Tabii bazıları bir gayri hesap girecek, bir kısmı efendim bir hesapla girecek. Yani. Bir kısmı hesaba kalmadan bir gayri hesab cennete girecek. Mevlamız bizi onlardan eylesin. Neden? Çünkü defterin açılıp ayıpların, günahların ortaya saçılması kimsenin hoşuna gitmez. Settar ismiyle Allah ayıplarımızı örterek kimseye bildirmeden cennete dahil etsin diye herkes hemenni eder. Allah bir gayri hesab cennete dahil etsin. Tabii bir kısmında defterler açılacak, sevaplar, günahlar tartılacak. Öylece sevapları üstün olduğu için cennete gelecek. Bir kısmı da günah işlediğinden mümin olduğu halde, ehli kıble olduğu halde eh, efendim bu dinin mensubu olduğu halde cehenneme girecek ama onlara da Allah efendim işte bir peygamberimize şefaat izni veriyor. O da ah dileyecek. cenabı Hak onun duasını kabul edecek. Cehenneme girenler de sonradan cehennemden kurtulacaklar. Ama Peygamber Efendimiz bir başka hadisinde ki ben onu size defalarca sohbetlerimde vesileler çıktıkça şey yaptım, e, ihtar etmiş. Diyor ki sakın cehenneme düşmeme gayret edin. Nasıl olsa düşsem de mümin olduğum için Resulullah bana şefaat edecek de ben de çıkacağım diye şey yapmayın, düşünmeyin. Çünkü cehenneme bir düşen ahkaben kalacak. Yani ömürlerce kalacak, hukuplarca kalacak. Hukup 80 küsür sene 240-250 sene kalacak. Cehenneme bir düşer. Yani hemen böyle düşer düşmez e, çıkmak yok. Efendim, kalacak. Bir de Peygamber Efendimiz bu 250 senenin de o, o kadarla kalmadığını bildiriyor. Ahiretin bir gününün dünyanın günlerine göre bin yıl gibi olduğunu söylüyor. O zaman bir senesi 365 bin sene ediyor. 365 bin seneyle 250 sene e, çarpılırsa 250 sene olacağına göre ahiret senesiyle ne kadar uzun zaman cehennemde kalacağı anlaşılıyor. Cenab-ı Hak bizi bir gayri hesap cennete girenlerden eylesin. Lütfuyla, kelamıyla Habibi Edim'le komşu eylesin. Yarısı tehditli, yarısı müjdeli bir hadis-i şerif. Tabi Peygamber Efendimizin şefaatine ermeye çalışmak lazım. Ve tabi imanı kalk, e, kaptırmamak efendim göğüsten çaldırmamak kalpten efendim kaçırttırmamak lazım şimdi insan mümin gider gider gider ondan sonra bir gazete efendim haberi bir efendim akılsız bir kişinin yazısı efendim dinsiz bir kimse'nin yazısı bir kötü film bir efendim komünist bir ülkede çevrilmiş bir film bir müstehcen olay derken bir kayar ayağa efendim bir sapıtır, aa bu adam neydi ne oldu bu kadın neydi ne oldu der çevresi herkes hayret eder öyle iyi gidip dururken ayağı bir kayar uçurmayı varlanır gider cehenneme gidebilir imanı da kaybeder imanı kaybetti mi zaten artık cehennemden çıkmak yok yani mümin olan mümin olarak yaşamak mümin olarak ölmek önemli imanı korumak en önemli Suud Arabistan'a gidiyorsunuz Efendim vaizler camilerde kalkıyorlar. Efendim hacılara nasihat olsun diye konuşmalar yapıyorlar. Diyorlar ki en önemli şey iman. Doğru. Biz de onu söylüyoruz. Önce imanı kurtarmak diyoruz. Alimlerimiz öyle diyor, şeyhlerimiz öyle diyor, meşrudi Kamillerimiz bu kitapları yazan büyüklerimiz, efendim salihlerimiz önce iman. İman kurtulmadıktan sonra iman gitti mi dünyanın fani lezzetleri çok çabuk geçer. Zevkler çabuk biter. Ömür efendim tükenir, vücut yıpranır, ihtiyarlar, ölür gider insan, o zaman ahirete ebedi felaket, iman olmadığı zaman. Onun için imanın korunması en önemli. İmanın korunması için de ne yapmak gerekiyorsa yapmak lazım. Yani iman insanın kalbinde bir meşale gibi devamlı yanmalı, hiç sönmeden yanmalı. İman söndü mü ebedi mahrumiyet. Allah korusun. Evet, Tabi etrafımızdaki şartlar da efendim maalesef e, hürriyet olduğundan e, yani aslında bakarsan ben kötülüklere e, kötülere hürriyet e, uygun görmüyorum. Zaten tabii hiçbir toplum kötülüğe hürriyeti tasvip etmez de yani sadece sen mi diyebilir bu sözü duyanlar kimse tasvip etmez. İyi ama yani e, birçok kötülüklere ceza yazmıyor ki e, mesela İslam'ın kötülük dediği birçok şeye Bugün modern toplumlar ceza yazmıyor. E, kötülük olduğunu bilse bile toplumla baş edemediği için ses çıkartmıyor. Ama İslam toplumla baş etmek, baş etmemeyi düşünmüyor. Zararlı olan şeyi yasaklıyor. İçki yasak. Bunun birası, rakısı, botkası, şarabı, bilmem. Şu e, Bizim toplumumuz da söylüyor. 20. yüzyılda Amerika'da söylüyor. Avustralya'da söylüyor. Efendim Fransa'da söylüyor. içkinin kötülüğünü Türkiye'de söylüyor. Ama hem içki fabrikaları var hem de devlet tarafından efendim tesis edilmiş ve çalıştırılmakta olan. Efendim hem de çok büyük miktarda içki içiliyor. Halkımız Müslüman, %99'u Müslüman ama korkunç miktarda içki içiliyor. Yani dinlenmiyor. E İçkinin faydalı olduğunu söyleyen kimse çıkmaz yani. Bu meret zararlı diye hepsi söylüyor. Sarhoşların yanına git. Ne kadar güzel nasihatler duyarsın, meyhaneye bir gitti otur, bantı efendim al yanına, seslerini, sohbetlerini kaydet, ne güzel sözler söylerler. İşte şuna bir alıştık şu merete, bir türlü kurtaramıyoruz kendimizi, aman kardeşim sen içme vesaire filan, kim bilir neler söylerler ama tabii profesörler söylüyor, efendim, toplantılarda söyleniyor, efendim, içkinin hatta az alkolü olduğu için bazılarının savunmağa kalktığı biranın kötülükleri bilmem Gülahane Askeri akademisinde toplantı olmuş. İşte generaller, paşalar bilmem neler toplanmışlar vesaire gazeteler yazıyor. İşte az alkolü denilen şeyin de şu zararı var. Bu zararı var. Efendim, hep söyleniyor. Avrupa'da söyleniyor. Avrupa'da mesela domuz etinin ne kadar zararlı olduğunu radyolarda, televizyonlarda söylüyor ama hem e, kesimine hem üretimine Devam ediyorlar. Hem de ye yenilmesine devam ediyorlar. Halbuki bir şey kötü olunca, kötü olduğu belli olunca kesilebilmeli. Yani doktor diyor ki çok tuzlu yeme. Tuzlu yersen tansiyonun artar. Efendim bilmem şöyle olursun. Sonra efendim damarın çatlar. Penç olursun. Yani çeşitli şeyler söylüyor. Adam tuzlu yemeye devam ediyor. Sen bilirsin kardeşim. Yani doktor yapma dedi. Yani e, ondan sonra işte bilmem e, şu hastalık bu hastalık. Çok yeme. Efendim, bilmem şunları şöyle yapma e, çok yağlı yeme, çok şekerli yeme yani her şeyin, yani helal şeyin de belli bir ölçüde yenmesi lazım. Fazlası zararlı olabiliyor. Millet zararlıyı bildiği halde içiyor. Sigaranın kötü olduğunu hepsi herkes biliyor. Efendim, hava alanlarında görüyorsunuz duvarlarda, levhalarda, hastanelerde ama doktor bile içiyor. Yani o Hastanenin başhekimi bile yanına gittiği zaman sigara ikram ediyor. Ben hayret ediyorum. Ya insan yanlış olduğunu, bildiği bir şeyi yapmamalı. Bu kadar basit. Ama işte insan ol bir acayip mahluk. Hepimiz acayipiz yani. Allah bizi düzenli, istikrarlı, kale gibi sağlam, efendim şey sahibi, kural sahibi, prensip sahibi yani. Böyle efendim aklı başında, akıllı mantıklı yaşayan, akıllı mantıklı işler yapan, topluma faydalı olan, kendi vücudunu koruyan insanlar eylesin yani. Bunlar önemli ama, efendim, herkes bunları biliyor. Tamam hocam, haklısın, aslan hocam, kavutan hocam. Bir de bizi teselli etmek için tatlı sözler söylüyorlar. E, bildiğine devam ediyor. Kardeşim, sen bana o tatlı sözleri söyleme. Şu sigarayı bırak. Şu içkiyi bırak. Şu kumarı bırak. Bunların hepsi kötü. Ama serbest. Kötü olduğu, bilindiği halde, kanunlara göre serbest. Efendim, yani yasaklanmamış. Oynanıyor belli ölçüler içinde. Efendim, bilmem nameheme bakmak doğru değil. Efendim, gayrimeşru nikah dışı yaşam doğru değil. Anlımları söylüyor ama uygulama öyle değil. Efendim, çeşit çeşit şeyler olabiliyor. İslam böyle böyle ikili, ikili şeyi sevmiyor. İslam, ikiyüzlülüğü sevmiyor. Yasaksa yasak, bırakılacak. Efendim, sevapsa yapılacak. İslam, mantıklı ve istikrarlı, düzenli ve Efendim, anlamlı ve uyumlu bir sistem, teşkilat yani. Böyle bir tarafı öbür tarafından ters düşmüyor. Bir tarafta bir şey söyler, öbür tarafta aksini yapar. Böyle şey İslam'da yok. Evet sevgili kardeşlerim o halde ne yapmalıyız? Efendim, cehenneme düşmemek için Allah'ın emirlerini tutmalıyız. Allah'ın emirlerinin nin, nin, aksini yapmamalıyız. Günahlara aldık güldür, cüsür cüsür Efendim, nasıl olsa Allah fener filan gibi çeşitli uyuşturucu felsefelerle dalmamalıyız. Efendim, günü cehenneme bir düştü mü insan, milyonlarca sene azap göreceğini, yanacağını bilsin. İkinci hadis-i şerif, efendim, Ram Hürmüz'ü e, Mirdas radiyallahu anh'den rivayet etmiş ki, başka rivayetler de var taberaniden filan, efendim, e, benzer rivayetler yeşhe bu salehuna israfen el evvelu el eblu hatta la yebqa illa husaletun ke husaleti temru ve şair la yubali la yubalillahu bihim sadaka Rasulullah ki bu ikinci hadis şerifte e, ümmetin devrinin sonu geldiği zaman dünyanın sonu yaklaştığı zaman ahir zamanda durum ne olacak diye Efendimizin istikbali ait söylediği efendim bilgilerden, uyarılardan birisi. Diyor ki peygamber Efendimiz, yazhev-u salihun salih insanlar gidecek. Salih ne demek? Uygun, iyi. Her işi Allah'ın emrine, peygamberin sünnetine, Kur'an'ın ahkamına uygun yapan Allah'ın beğendiği iyi kul demek. Efendim, uygun kul demek yani kulluğa uygun hareket eden iyi kul demek. Eslafen, yani halef, selef, nesil, nesil, böyle salihler gidecekler, gidecekler, gidecekler. Ondan sonra ötekiler gidecek, ondan sonra ötekiler gidecek. Salih insanlar gidecek, gidecek, gidecek. Salihler azalıyor, gidiyor. Toplum fena, toplumu temizleyen, efendim toplumun, efendim, e Tutamağı, to, toplumun ümidi, toplumu, topluma Allah'ın rahmetinin gelmesinin sebebi olan iyi insanlar gidiyor. Bu çok fena. Yani neye benzetebiliriz? Havada oksijen azalacak, azalacak, azalacak deseniz kapalı bir yerde oksijen kullanılacak, kullanılacak, azalacak. Sonra ne olur? Garaj mesela. Adam efendim arabasını çalıştırıyor. Arabanın içinde duruyor. İyi ama bu oksijeni, bu motor çekiyor. Yanmalarla oksijen bitiyor garajda. E, karbondioksit, monoksit, dioksit değil de e, monoksit şey efendim egzozdan çıkan arabanın arkasındaki borudan çıkan e, gazlar yavaş yavaş e, insanı öldürüyor. Yani zehirli gazların çoğalması ve oksijenin azalması sonunda ölümle sonuçlanıyor. E, bunun gibi dünyada salih insanlar azalacak. Halef, selef, nesil nesil birer birer Efendim tabaka tabaka gidecekler. Bu iğah oksijen bitiyor demek, zehirli gazlar artıyor demek, ortam yaşanmaz duruma geliyor demek yani. Efendim e, sonra e, sonra e, hatta la yaqa illa efendim husaletin ki husaleti demne ve şair la yubalillahu bihim iki rivayet var da efendim husale Efendim, Peltekse ile noktasız H ile efendim e, arpanın efendim ve hurmanın dış tarafındaki efendim kabuk kısmı. Yani insanların böyle kabuk kısmı, kışır öz kısmı değil de iç böyle yenilecek. Mesela hurmanın, arpanın içi yenilir. Kabuğu ayıklanır efendim e, soyulur ondan sonra efendim meyvelerin içi yenilir e şimdi e, geride kalanlar efendim e, arpa'nın e, hurma'nın kışırı gibi hışırı gibi kabuğu gibi yığınlar içi boş içi boş şeyler efendim la yubailullah bihim Allah onlara efendim aldırmaz kıymet vermez yani duasını kabul etmez. Efendim felakete uğrasa imdadına yetişmez, korumaz, kollamaz, başarıya ulaştırmaz. Neden? Kışır gibi, hışıır gibi, ot gibi, efendim saman gibi değersiz dış kısım, kabuk kısmı, öz kısmı gitti. Asıl Allah'ın sevdiği mübarek insanlar, salihler gide gide toplumlarda, efendim kötüler kalırsa kıyamet kopar, felaket. Allah, Allah onların artık dualarına da aldırmasın. Topluca felaketler yağar. Onun için yani bence e, salihlerin, salihlerin sayısının çoğaltılması amaç olmalı. Salihler nasıl çoğalır? Salih insanlar, dürüst insanlar, haram yemeyen insanlar, kimseye kem gözle bakmayan insanlar kimseye kötülük yapmayan insanlar, herkese iyilik yapan, mübarek insanlar, nurlu insanlar, aksakallı insanlar, efendim, kare gibi sağlam, mert insanlar, çalışkan insanlar, efendim, cesur insanlar, fedakar insanlar, hayır-hah insanlar, hayır-sever insanlar. Bunlar, bundan artmasın nasıl olur hocam diye sorular yağmalı. Hatta meclislerde, efendim, Bunlar konuşulmalı. Milli eğitimin ana amacı böyle iyi insanların yetiştirilmesi olmalı. E hocam sanki öyle değil mi diyebilir şimdi dinleyen birisi. E ben üniversite profesörüyüm. Milli eğitim komisyonlarında da çalıştım. Devlet planlamanın efendim beş yıllık kalkınma planlamalarının eğitim bölümlerinin hazırlanmasında da çalıştım. E herkes aynı lafı söylüyor ama yani ee, diken ekersen, Diken ektiğin yerde efendim e, buğday bitmez ki. Deve, deve dikeni e, olan yerde diken ekilen yerde diken, diken olur. Yani e, ana ana hedefleri milli eğitimin ana hedefleri mesela biz diyorduk ki inanan insanların adedi artsın da dürüstlük çoğalsın diye her e, mahallelerimiz vardı. Mücadele ettiğimiz kimseler vardı. Onlar da inanan insanların şeyini efendim e, yetişmesi, gelişmesini sağlayacak müesseseleri kırpıştırmaya, kesmeye, engellemeye çalışıyordu. O bakımdan Gazi ve sevgili kardeşlerim, yani salihlerin artması için akıllı, aklı başında filozof insanların, filozof insanların, hakim insanların, bilge insanların e, böyle karar vermesi lazım. Bunları herkes bilemez. Toplumları tanıyan, batıyı bilen, doğuyu bilen. Razıyım, çağıralım e, Avrupa'nın büyük e, ahlakçı efendim, e, düşünürlerini. Onlara hazırlatalım. Neler diyecekler bakalım. Kendi ülkelerinde ben görüyorum işte. Bakın yani dine imana o kadar büyük kıymet veriyorlar ki bilmiyorlar mı e, hurafeler olduklarını inançlarında? Biliyorlar. Yaptıklarının hepsinin efendim Ataman taşımadı kendileri ifade ediyor. Ama niye o eğitimi destekliyorlar? Niye dış ülkelere onun yaymaya çalışıyorlar? Mesela şimdi bu benim e, Avustralya'nın kuzeyinde, Endonezya'da 200 kişiye Yeni de efendim 200 kişiye bir misyoner düşe kadar yoğun bir misyoner gönderiyor efendim e, Hristiyanlar Hristiyanlaştırmak için. Efendim herkes harla niye Hristiyanlaştırmaya çalışıyor? Ondan fayda olmuyor. O zaman o vahşi kabilelerin biraz hizaya geleceğini düşünüyor. Söz dinleyeceğini, efendim adam olacağını, tahsil göreceğini düşünüyor. O haliyle, eski haliyle, yamyamlığıyla kalırsa iyi olmayacağını düşünüyor. E şimdi bizim dinimiz akıl mantık dini bunu herkes söylemiş devletin en yüksek kademesinden e, en aşağısına kadar herkesin zamanı gelince söylediği sözler bunların bir koleksiyonu yapılabilir duvarlara yazıları yazılabilir yani kesin bir şey ama efendim işte bu böyle düşünen insanlar ayarlamazsa milli eğitimi o zaman sakat eğitim olur sakat eğitimin sonucu da Ana olur, terörizm mi olur? Yani yetiştirildiğiniz zaman millete devlete faydalı olmuyor, zararlı oluyor. Neden? Ayar yanlış, makine makine yanlış çalışıyor. Ondan yani buradan salih insanların arttırılması azaldıkça üzülmek gerektiği, çocuklarımızı salih insan yetiştirmeye çalışmak gerektiği ortaya çıkıyor. E, bu yabancı diğer de efendim çocuklarını Müslüman müteddeyi yetiştirmeye muhafak olmuş iyi kardeşlerim var. Boşuma gidiyor onları gördükçe. Sabah namazında bakıyorum karşımda uykusunu feda etmiş, küçücük, küçücük çocuklar var. Namazdan sonra geliyorlar, elimi yapıyorlar Çok seviniyorum. Neden? babasının namına seviniyorum, çocuk namına seviniyorum. Çünkü buradaki ortam Müslüman bir ülke ortamı olmadığı halde, Çocuklar namazlı, niyazlı yetişebiliyor. E bir de e, çağın bilgilerini alır, alarak yetişecek. Al sana işte salih, pırıl pırıl bir evlat, hayırlı bir evlat, hayırlı bir nesil. E, bu düş ülkelerde efendim böyle e, yaptığımız faaliyetler de öyle. Yani e, çeşitli yerlerde, çeşitli hayır sahiplerinin efendim buna benzer işler için yani iyi insan yetiştirilmesi için kurduğu müesseseler çok önemli. Bunlar doğru adımlar. Bunların aksini yap, yaparsan bırak ya. Serbest olsun ya. Çocuk istediğini yapsın. Olmaz. Kendi istediği, kendi bildiğine giden şaşırır. Öyle kendi bildiğine gitmek yok. Hayatı bilen, hem, hem de en doğru bilen, hem de uluslararası alanda böyle sivrilmiş, büyük insanların gösterdiği hedefleri hedeflemek lazım. Öyle yetiştirmek lazım. Bakın, efendim Avrupa'ya seyahat ediyor karayoluyla. Bizim Sırıcılarımız, Allah yardımcıları olsun. Efendim, Romanya'dan geçiyorlar, Macaristan'dan geçiyorlar, Bulgaristan'dan geçiyorlar. Bulgaristan'da bir e, maç olmuş, milli maç, gençlik maçı. Bizim Mercedesliler, BMW'de spor severler kalkmışlar, gitmişler, maçı seyretmişler. Çıkmışlar dışarı, bakmışlar, e, Bilmem 20-30 tane kıymetli araba, Mercedes, BMW yok yani onlar öyle misafir gittiler. Yani fark edilen yerden bu arabalar nasıl çalınıyor? Yani komünizm e, din afyondur dedik dediği için insanları dinden, imandan mahrum yetiştirdiği için efendim başarısız olduğu için toplumda başarısız toplumda yaşanmaz bir toplum. Şey yapamıyorsunuz efendim. Yani geçemiyorsunuz. Geçenler çok sıkıntılar çekiyorlar. Efendim çok acayip şeylerle karşılaşıyorlar. Tabii ben sadece Bulgaristan'ı suçlamıyorum. Bizim Türkiye'de de benim arkadaşlardan birisi söyledi. Efendim Antalya'dan Adana'ya geçecek karayolunda. Yolunu kesmeye kalkmışlar. Tabanca çekmişler. Suud plakası var diye. Halbuki arkadaşımız Konyalı, Beyşehirli. Arabasını durdurmaya çalışmışlar. Mercedes'ini. O da gazlamış. elinden kurtulmuş. Adana'ya zor gelmiş. Şimdi yani Suudlu diye, yabancı plakalı diye tabanca tehdidiyle kenara çektirip soyacaklar. Ya yani bizde de bizde de oluyor. Yani ben sırf Bulgaristan'ı şey yapmıyorum. Macaristan'ı, Romanya'yı suçlamıyorum. Yani eğitim yapmadığın zaman bu işin şakası yok. Gidiyor ahlak, düzen de gidiyor, huzur da gidiyor. Şimdi burada Avustralya'da gelseniz görseniz çok ibretli şeyler var. Dağın başında ormanın içinde adam ev yapmış, hiç korkmadan yaşıyor. Ben böyle hayretle bakıyorum. Ya Türkiye'de şehrin içinde insan korkuyor. ...acaba bir şey olur mu diye... ...neden? Yani anarşi çıkmış... ...terörizm çıkmış... E ...bu niye çıktı? E bunu tahlil etmek lazım... ...bu terörizme kimler kayıyor? Bu neden kayıyor? Bir istatistik yapıldı mı? Niye saklanıyor halka? Yani bu öldürülenlerin kimlikleri... ...aileleri... efendim, ...eğitim durumları... ...efendim işte bilmem... ...Ortadoğu'dan mezun falanca... ...efendim tokadım bilmem neresinde şey şey yapıldı. Tamam, yani bu Orta Doğu'ya kadar çıkmış ama, yani maddi eğitim vermek bir şey değil. Okuma-yazma bilmeyen bir millete okuma-yazma öğretirsen, efendim, cahil bir millete, okuma-yazma bilen bir cahil milleti elde edersin. Cahillik, okuma-yazma öğrenmekle izale olmaz. Arif olmakla izale olur. Cahilin efendim, karşısındaki ideal özenilen, istenilen Arzu edilen insan tipi nedir? Arif insan, arif insan, faziletli insan, eldemli insan. O nasıl yetişir? Onu, onu ayarlamak lazım. Yoksa ilkokul, üniversiteye kadar bütün okulları aç, efendim makine gibi öğret. O zaman haydutlara bilgi öğretmiş olursun. Onlar devlete silah çekerler. Kışleye saldırırlar. Camileri yakarlar, mektepleri yakarlar, çalıştırmazlar, hayvanları öldürürler. Yani niye? Yani insan karınca ezmiyor Müslüman olunca, mümin olunca, şunların yaptığına bak. Eğitim sakatlı. Ve işte salihlerin azlığından oluyor, salihlere kıymet verilmediğinden oluyor, salih insan yetiştirilecek düzenlemeler engellendiğinden oluyor. Efendim sağlıklı olmayan insanların yetişmesi için her türlü gayretin gösterilmesinden oluyor bu olayların asıl sebebi bu. Bunların misalleriyle, cesaretle ortaya koyup şey yapmak lazım. Ee, Enes e radıyallahu aleyhi Hulvani rivayet etmiş rahmetullahi aleyh. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz "Yarfa'ullahu bihazel ilmi akvamen. Sayec'aluhum kadeten yuqtada bihim fil hayri ve yuqtashu asaruhum ve turmaku amaluhum." ve ter kabul meleketü hulukihim ve ve bi ejnihatiha temasuhum temasuhum. Evet, sonra göre Resulullah فيما قال ev ke ma kal. O zaman toplum cahiliye devri kapandı, asır saadet başladı ama insanlar o cahiliyetten yetişmiş insanlar. Şimdi ne olacak? Değişecek hepsi. Değişti nitelikim Diyor ki Peygamber Efendimiz, Allah yükseltecek, yükseltir. İhazel ilmi, bu ilim ile akvamen bazı insanları, kavimleri, insanları yükseltecek, yükseltir. İlimle yükseltir. Tabi el-ilim diyor, bu yani ilim dediğimiz genel manasıyla ilim. Ama İslam'da genel manasıyla ilim metedilmez İslam'da el-ilim, ilmi nafidir. Yani insana fayda veren, insanı erdemli insan haline getiren ilim övülür, istenir. Bütün bilgiler kıymetlidir. Bütün bilgilerin hedefi de insanı iyi yetiştirmek, iyi insan yapmak efendim yönündedir. Öyle olursa öyle alim kıymetlidir. O ilim kıymetlidir. Aksi ol olursa, yani ilmiyle amil olmazsa insan veya kötü, öğrendiği kötü şeyleri öğrenmekle ve efendim e, ahiretine kendisine dünyasına ahlakına faydası olmayan efendim bilgilerle ömrünü geçirmişse o zaman yükselmez. Yer Allah bir hazil ilim yani bu ilmin afiliyle Allah din ilmiyle iman ilmiyle ahlak e, ilmiyle Allah yükseltecek. Akvamen bazı kavimleri feyca yapacak yapar efendim kadeten önderler yapacak komutanlar yapacak. Efendim, insanları insanların önünde onları e, sevk eden efendim, kılavuz, önder, komutan insanlar yapacak ilimle. Osmanlılar mesela bakıyorum Eyüp Sabri Paşa Miratül Harameyni yazmış. Yani gittiği yerde aynı zamanda ilimle meşgul efendim hem askeri veya e, mülki vazife görmüş hem de nice güzel eserler yazmış. Alim yetişmiş, Arif yetişmiş efendim hem dünya tarafı var hem efendim ahiret tarafı var hem efendim askeri rütbesi var hem ilmi rütbesi var. Sahibi seyfi ve kalem. Efendim kılıç sahibi ve kalem sahibi. Böyle metedilirdi eskiden insanlar. Sadece kalem sahibi, sadece kılıç sahibi değil, hem kılıç sahibi hem kalem sahibi. Yani bu komutan, bu bey, bu efendim padişah ne? Sahibi seyfi ...ve kalemi. Kılıç sahibi ve kalem sahibi. Hem savaş şişir, ...gerekirse cesurdur... ...hem de kalemiyle yazar... ...çünkü alimdir... ...demek yani. İlimle... ...Allah bazı insanları, kavimleri... ...yükseltecek. Onları... ...önder yapacak. Yük tedavihim fil hayrı hayırda... ...kendilerine uyulan önderler yapacak... ...kılavuzlar yapacak. Ve yuktas su peşlerinden gidilecek... ...insanlar yapacak. İzi izlenecek insanlar yapacak ve turmaku amaluhum amellerine bakılıp ibret aldım ben de böyle yapayım diye efendim icraatları amelleri başkalarına örnek olan güzel örnek olan efendim insanlar haline getirilir ve ter kabul fi'l melekler onların güzel huylarına rağbet ederler veyahut ot hareketsiz halkiimde olsa Vücutlarına, bedenlerine bile melekler onların severler. Bu, bu adamlar ne mübarek diye. Ve bi ecnihatiha temsahhuhun. Kanatlarıyla ra böyle kanatlarını sürerler melekler. Huylarını ve bedenlerini, vücutlarını ve ahlaklarını sevdikleri için melekler kanatlarıyla onları okşarlar yani. Neyle? İlimle. Onun için az ve muhterem kardeşlerim, para kazanmaya koşturduğunuz kadar kazanın. Allah hayırlı, helal, bol kazanç nasip etsin. Efendim, helal kazanmak için çalışmak da İslam'da önemlidir, faydalıdır, teşvik edilmiştir. Ama para ile bir şeyler elde ediliyor diye para kazanıyor. Araç. Yani parayı veriyorsun, istediğini alabiliyorsun. Her şeyi muradına erebilme vasıtası olarak para isteniyor. Parayı kazanayım ondan sonra istediğimi onunla alırım deniliyor. Ama asıl kazanılacak şey ilim. Hem de faydalı ilim, hem de insana efendim fazileti bir insan yapan her hareketi ölçülü, güzel olan efendim bir e, insan haline getiren ilim. Böyle ilimle Allah bazı insanları kalümleri yükseltir ve başkalarının hayırda kendilerine uyacağı insanlar, izinden gidecek insanlar, yaptığı icraatlarına, amellerine bakılıp ibret alınacak, taklit edilecek insanlar haline getir Allah. Öyle değilken o hale getirir ilim sayesinde. Melekler de onları sever, kanatlarıyla onları okşarlar. Allah bizi böyle olanlardan eylesin. Evlatlarımızı böyle yetiştirmeye rağbet edelim. Efendim, hocam yani bazı ilimler para etmiyor. Aç kalıyor adam. Hayır. Ben de bir ara çocukken bu duyguları çok duydum efendim söylenildiği zaman bu sözleri çok işittim. Efendim arkadaşlar ya doktor olmak istiyorlardı ya mühendis olmak istiyorlardı. Tabii doktorluk faydalı bir ilim. Efendim dal meslek e, insanların hayatlarını kurtarıyor. Allah razı olsun. Efendim e, güzel. Mühendisler memleketi imar ediyorlar. Allah razı olsun. Efendim güzel işler yapıyorlar. Elektrik efendim sular, barajlar efendim makineler onlar sayesinde oluyor, Güzel, güzel. Hepsi güzel. İşte bunlarla para var hocam. Onun için ben çocuğumu böyle bunlardan birisi yapacağım. Efendim, tabii ben de öyle bir mühendis olayım. Fülen diye düşünüyordum. Hatta kendim tayyare mühendisi olmayı istiyordum. O zaman uçağa tayyare deniliyordu. Ama o kadar memnunum ki Allah'ın bana böyle öğrettiği ilimlerden çok şükür Arapçayı öğrendim. Çok şükür Farsçayı öğrendim. Ne kadar güzel bir edeb Edebiyat dili, ne kadar güzel bir ilim dili Arapça, efendim, e, ecdadımın hazineleri gözümün önüne açıldı. Kütüphanelerdeki kitapların kıymetini biliyorum. Evimde e, odalarım efendim yoğunla kitap dolu. Geceleri sabahlara kadar okusam en güzel arkadaşlar, en güzel bilgiler onların içinde, efendim ne kadar güzel arkadaşlar kitaplar. Son derece memnunum. Onun için bir de deniyordu ki işte yani parası az olur tamam doğru ben üniversiteye asistan olarak girdiğim zaman gerçekten efendim ay sonunda maaşımız yetmiyordu çünkü yani ek e, ikramiye verildiği halde nihayet yani asistanın maaşı efendim e, şeye gidiyordu kiraya gidiyordu şu kadarı efendim bu kadarı yiyeceğe gidiyordu ay sonunda yani ekmek parası bile kalmadı. Olabiliyordu. Bütün arkadaşlar öyleydi. Bütün memurlar belki öyle. Yani Türkiye'nin e, tabii böyle bir iktisadi bakımdan halkını mutlu edecek, müreffeh edecek bir çalışma içinde olması lazım. Ülke zenginleşirse e, herkese bu zenginlikten pay düşer. O zaman herkes sıkıntıdan kurtulur. Mesela bu Avustralya'da herkesin arabası var. Herkesin evi var. efendim Herkesin e, bilmem bilmem e, aç kalma diye bir durum yok Efendim işsiz kaldığı zaman bile devlet bakıyor Efendim tedavisi var maaşı var vesairesi var yani insanlara insanlara dünya nimetlerinin hepsini devletleri sağlamış Yollar, sular vesaireler her şeyi sağlanmış niye hocam Avustralya'da duruyorsun da Bilmem başka yere gitmiyorsun başka yere gideceğim ama yani o da olabilir zaten de gidiyorum fakat burada hizmetleri çok güzel yapmışlar yani halkına güzel hizmet eden bir bir devlet. Halkını zenginleştiren bir yönetim, hükümet. Ne kadar güzel. Öyle olması lazım. Belediyelere bakıyorum. Belediyelerin efendim beldelerine, hizmetlerine bakıyorum. Ve bazı belediye başkanı kardeşlerimi çağırdım. Gelin burada görün bunların neler yaptıklarını, nasıl yaptıklarını diye. Ve kendim de çok ibretler aldım. İnşallah Türkiye'ye geldiğim zaman yani nice nice bu uygulamayı istiyorum yani Allah nasip etsin hayırları yapma muvaffak eylesin ee, nereye getireceğim yani asistanken e, tabi ilim yoluna girmiştik efendim e, ay sonunda maaşımız yetmiyordu ama bu durum değişiyor zamanda yani dişini sıkarsa insan ilim yükseltiyor insanı saygın bir insan oluyor doktora yaptığın zaman sayın doktor diyorlar tabii bir sahada biraz derinleşmiş oluyor. Başkalarından fazla biliyor o konuyu ve söylüyor. Sözü dinleniyor. Sonra yardımcı doşent oluyor. Sonra doçent oluyor. Sonra profesör oluyor. Artık profesör olduğum zaman daha doşentken bir araba almıştım ben. Çünkü oraya oraya çağrılıyorum. Yani gitmek için mecburum. Yani Ankara'da bir günde dört veya beş ayrı yere gitmem gerekiyordu. Konuşmam, toplantı yapmam gerekiyordu. Bilmem, televizyonda konuşma yapacaksın. Oradan meclise gideceksin, oradan falanca komisyondaki görevine gideceksin oradan plancı yere gideceksin arabasız olmuyordu e, onu alacak imkanda da Allah verdi vesaire yani ondan sonra da ilim çok Allah'a düşen Allah olsun, çok büyük nimet çok efendim şeyleri kazandırdı yani e, hiç de ilim yoluna giren insan demek ki fakir kalmıyormuş yoksul kalmıyormuş e, bir şey okumuştum güzel Hüsnü Hat mecmuasında efendim, güzel yazıları toplamış bir eski e, güzel yazıları Haddatların yazıkları yazıları yazıkları bir yerde okumuştum. Bir söz Arapça hoşuma gitmişti. Onu da şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. La gurbete lil fatın ve la vatana lil cahil e, diyordu. Hoşuma gitmişti. Yani faziletli, ilimli, irfanlı insana Efendim gurbeti yoktur. Çünkü nereye gitse her yerde hocam buyurun efendim plan derler. İlmine uygun e, hürmeti gösterilir ve bir mevki makam vazife mutlaka olur. Hizmet olur. Ama cahile de la vatana cahil. Cahil de bir vatanı yoktur. Yani cahil de her yerden kovarlar. Git buradan ya cahil adam. Berbat ediyorsun. Aramızda durma diye. Yani duracak yeri olmaz. Vatanı olmaz. Cahil olunca. Alim olunca da Efendim, her yerden kucak açarlar, her yerden davet ederler. Aman ne olur bize gel derler. İlim işte böylece, efendim insanı kime, kime gelirse şerefiyle ile beraber geliyor, şereflendiriyor. Onun için evlatlarınızı alim yetiştirmeye gayret edin. Ben de bana soru soran kardeşlerime, efendim, ihvanıma daima ilim yolunda ilerlemesini söylüyorum. Yani doktora yap. Masteri yap ondan sonra doktora yap mümkünse üniversitede kal maaşın az da olsa ilimde ilerle yani paraya bakma sonunda para da geliyor yani paraya gözün tok olduğu zaman zaten insan ahireti düşündüğü zaman dünya onun arkasından kös kös gelir yani sen Allah yolunda yürü Allah sana rızkını gönderir kardeşlerim, evlatlarınızı kendinizi ailelerinizi ilimle müzeyyen ilimle mücehez hale getirin çünkü milletler ilimle yükseliyorlar. Cahillikle de mahvoluyorlar. Ama bazen cahiller diplomalı oluyor. Mesela şu servislerini mahveden kimdir? Ee, onu maceraya sürükleyen başındaki Miloševiç'tir. Ne icaldızlı söyledi. Ne hunharlıklar yaptı. Şimdi ne sıkıntılara düş, düş, düşürdü milletini. Görülüyor ortada ibretli bir hadise. Allah bizi Hızası yolundan ayırmasın. Şeytana aldananlardan etmesin. Nefse uyanlardan eylemesin. Fani dünyanın e, yalan yanlış zevklerine efendim aldatıcı boyalarına, süslerine aldanmayan efendim asıl gerçek güzellikleri görenlerden eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Cümlemizi, cümlenizi. Ve selamü aleyküm ve rahmetullahü ve berekatüh.